Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Zekatla yakın gibi duran bir başka fikri meselede fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakası Ramazan-ı Şerif'ten sonraki bayram gününde vacip olan bir sadakadır para vermeye veya sadakaya bağlı bir konu olduğu için zekatla beraber burada zikretmemizde bir sakınca yok. Nasıl zekatın oluşması için şartlar varsa, fıtır sadakası içinde Müslüman, hürriyeti elinde olan ve nisap miktarından fazla e, malı bulunan Müslümanların vermesi gereken bir sadaka çeşididir. E, bu Ramazan-ı Şerife mahsus günlük bir ibadettir. Ramazan-ı Şerifi e, Allah'ın lütfu ve ihsanıyla e, kavuşup oruç tutan Müslüman orucunun şükrü olarak böyle bir sadaka verir. Ramazan-ı Şerif e, bayramında fakirin eline ulaşması gerekmektedir. Ancak Hanefi ulemasının iştihadlarında Ramazan ayı girdikten sonra e, fıtır sadakası verilebilir artık. Yani günü e, Ramazan-ı Şerif bayram günüdür ama öne çekilmesi caizdir bayrama fakirlerin daha sevinçli girmelerini sağlamak veya fukaraya daha faydalı hale gelmesini sağlamak gibi niyetlerle fıtır sadakası ramazan Şerif'in içinde de verilebilir. Tekrar ediyorum günü Ramazan bayramının birinci günü sabah namazından sonradır. Sabah namazıyla bayram namazı arasında verilmesi gerekir. Rakamsal ölçüleri e, zekatla hemen hemen aynıdır. Nasıl zekatın nisabı varsa bunun da e, nisabı aynı nisaptır. Fakat e, şöyle e, diyebiliriz. E, fıtra, sadakayı fıtra, e, fıtra sadakası daha doğrusu, e, zekata göre biraz daha esnektir. Mesela ticaret malı olunca e, zekat gerekiyor gayrimenkullerde vesairede de fıtrada öyle değil. Ticaret malı olsa da olmasa da e, yani şöyle diyebiliriz e, zekattaki e, şartlar hemen hemen %50 oranında azaltılarak fitrede var. Yani 20 Müslüman bir toplumda zekat veriyorsa fitreyi 100 Müslüman verir. Daha geniş imkan. Mesela evdeki zinet eşyası olarak bulunan, süs eşyası olarak bulunan şeyler zekat için ağırlık, ölçü kabul edilmiyor. Fitre için kabul ediliyor. Fitre için. Şöyle de bir muasır ölçü koyabiliriz. Müslüman e, maaşı var, geçiniyor. E, bu imkanlar altında e, bir fitre verecek kadar imkanı varsa o Müslüman fitre verir. Kime verir? Maaşı bile olmayan veya maaşı çoluk çocuğuna yetmeyen fakire verir. Zekatta e, farklı olarak e, demiştik ki zekatın işte ticaret malları var, altın var, gümüş var. Burada genel olarak malları sayıyoruz. Verirken, sadakayı, fıtrayı verirken ne kadar vereceğiz? Kime vereceğimiz belli. Zekatı kime veriyorsak ona vereceğiz. Ama ne vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? Burada şeriatımız e, para ölçüsü koymamıştır. E, koyduğu ölçüler Allah'ın herhangi murad ettiği bir hikmet gereği buğday, arpa, kuru üzüm ve hurma üzerinden e, hesaplanmıştır. Buğday ve arpa, kuru üzüm, hurma yani bunlar verilebileceği gibi bunlar baz alınarak, esas alınarak ne verileceği de tayin edilebilir şimdi buğday, arpa, kuru üzüm ve hurma bunlar değer olarak birbirleriyle aynı değil buğdayın fiyatı başka kuru üzümün fiyatı başka ama bu dördü de gıda maddesi olarak dünyanın her yerinde tüketilebilecek gıda maddeleridir bu sebeple e, buğdaydan hesap ederek, arpadan hesap ederek ve kuru üzümden hesap ederek hurmadan hesap ederek fitre verebiliriz. Bu neye göre tahin edilecek? Kişinin e, bu fıtır sadakasını verirken Kazanmak istediği hesaba göre verilecek. Çünkü buğday hesap edildiği zaman bir fitre bir buçuk kilo buğday demektir. Arpadan hesap edildiğinde bir fitre üç kilo. Aynı şekilde kuru üzüm ve hurmadan hesap edildiğinde yaklaşık olarak bunları kullanıyoruz. Üç kilogram demektir. Yani ben bu sene fitremi kuru üzüm cinsinden vereyim dediği zaman 3 kilo kuru üzüm veya 3 kilo kuru üzümün bedeli verilir. E, hurma cinsinden vereyim dediği zaman e, 3 kilo hurma bir fitre eder. Şimdi e, kuru üzümden, buğdaydan, arpadan... E, veren bir Müslüman veya buğdaydan veren bir Müslüman sevabına mesela bir buçuk kilo buğday diyelim ki değer olarak bir fitre yerine geçiyor. Müslüman bunu verdiği zaman cebinden para olarak beş lira çıkacak. E peki kuru üzümden verdiği zaman on beş lira çıkacak. İkisi de bir fitre ediyor. Ama sevabı aynı değil. Farklı cevabı veriyor. Müslüman bu fitreyi e, Türkiye'de adet olmuştur. Müftülükler, her il müftülü o senenin fiyatlarını esas alarak e, parasal rakamlarla açıklarlar. İşte bu sene fitre 7 liradır der o en düşük olan buğday üzerinden hesapladığı için öyle söylüyor. Sonra der ki 4 sınıf fiyat açıklarlar. İşte hurma üzerinden 35 liradır der bu sene fitre. Kalkar arpa üzerinden 11 liradır der. Her sene Ramazan ayı geldiğinde çok iyi bir teamül bu. Müftülükler e, halka yardımcı olmak için bunun para olarak ...kaç para ettiğini açıklarlar... ...bu bir kolaylık... ...ama <gülüyor> bu paraya dönüştürüldüğü zaman için geçerli... ...köy yerinde birisi... ...fitreyi ben buğday üzerinden vereceğim deyip de... ...bir buçuk kilo buğdayı götürüp fakire verse fitredir bu... ...şeriatımız bunu temel dört gıda maddesi üzerinden... ...esas almış bu şekilde yerleşmiştir... Hanefi mezhebi fıkhında bunu paraya dönüştürmek teccaizdir. Bugünkü muasır fukaha da bu fetva ile amel etmektedir. Bir ailenin reisi ailede bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuklarının da fitresini hesap eder. Zekattan farklı olarak böyle bir durum var. Ama büyük çocuklarının fitresini vermek zorunda değildir eşinin de fitresini vermek zorunda değildir. Eş de kendi bütçesinden sorumludur. Ama tutar da e, ailedeki herkesin e, fitresini e, baba veyahut eş neyse vermeye kalkarsa e, büyük bir hayır işlemiş olur, sevap işlemiş olur. Onlar da e, bunu e, bilmiş olmaları gerekir. Tabii. Yani mesela ee, yaşlı bir çocuk babasının e, mükellef değil onu fitresini vermekle ben senin fitreni veriyorum yavrum dediğinde ee, yani tamam verebilirsin diye vekalet vermesi lazım ona bir ibadet çünkü evet sadakayı fıtrayı Ramazan-ı Şerif'le e, ilgili bir ibadet olduğu halde ödeme mali sorumluluklar açısından ee, ele almamız gerekiyordu. O sebeple zekatla bir bağlantısı var diye konuştuk. İnşallah e, oruç meselelerine girdiğimizde satakayı fıtırı bir kere daha karşımıza çıkacak inşallah. Zekatla ilgili e, meselelerin ayrıntılarına bu dersimizde de devam edelim. E, yeni bir başlığımız akrabaya Zekat nasıl veriliyor? Bunun ayrıntılarına gireceğiz. Daha önce dedik ki e, zekat akraba açısından e, anne baba ve fur, us, e, furu hariç usul ve furu hariç akraba açısından daha makbuldur demiştik. Burada insanın üç türlü akrabalığı olduğunu hatırlayalım. <gülüyor> Birincisi kan bağıyla gelen akrabalıklar ikincisi evlenmekten nikahtan kaynaklanan akrabalıklar üçüncüsü de süt emmekten kaynaklanan akrabalıklardır bu akrabalıkları da üç başlık altında ele alıyoruz birincisi insanın usulü vardır ikincisi furuğu vardır Üçüncüsü de yanları vardır. İnsanın yani bir yukarısı, bir aşağısı, bir de sağ solu var insanın. Usulle kimi kastediyoruz? İnsanın babası, annesi, babasının babası, annesinin annesi gibi yukarı doğru yani sulbünden geldiği büyükleri insanın. İkincisi insanın furuğu, furu' dal demek. Uzantı demek. İnsanın furu, kendi e, erkek veya kız çocukları, e, o erkek ve kız çocuklarından doğmuş büyümüş çocuklar. Ne kadar aşağı inerse olsun, bir insanın torununun torunu olabilir mi? Olabilir yani e, mümkündür. Erken evlilik yapılan toplumlarda bir insanın torunu, onun torunu, torununun torunu. Yani ortalama dört nesil bir insan hayattayken görebilir mi? Görebilir. Yukarı doğru dede olarak da görebilir mi? Görebilir. Yani bunlar varsaymak zorundayız olabilir diye. Hepsi yani yukarı doğru ne kadar çıkarsa çıksın usuldür. Ne kadar inerse insin furuğudur. İnsanın yan dalları, yanlar e, bunlar kimdir? E, i̇nsanın kardeşleri, erkek veya kız kardeşleri veya e, amcaları veya halaları teyzeleri insanın yani yan dan gelen daha doğrusu insanın yukarısı ve aşağısı dışındaki herkes ailede bunlara Akraba diyoruz. Dedik ki <gülüyor> zekat açısından ele aldığımızda e, zekat usul ve furu'a haramdır. İnsan babasına dedesine, nenesine, annesine zekat veremez. Kendi doğurduklarına ve doğurduklarının doğurduklarına da zekat vermesi caiz değildir. Bunların dışında bu saydıklarımız dışındaki e, z, kimselere yani yanlara, kardeşler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, bu yan taraflarda kalanlara zekat vermek, tabii ki ihtiyaç sahipleri ise diğer bütün zekat çeşitlerinden daha makbuldür. Uzağa gitmektense bu yakın akrabayı kollamak daha caizdir. Peki e, burada akrabaya zekat vermeyi gerektiren meseleleri konuşurken özellikle bu başlığı yeniden açmamızın nedeni akraba dedik ki kan bağı, hısımlık bağı ve süt bağından oluşuyor. Süt emmekten oluşuyor. E, bütün bu saydıklarımız yani e, zekat verilip verilmez Kuralları kan bağı ile olan bağlardan dolayıdır. Kan bağı dışındaki bağlar akrabalık oluşturuyor. Zekat vermeye bir engel oluşturmaz. Yani kayınbaba baba demek değildir. Kayın babaya, kayın anneye zekat verilir. Mesela kayınbirader bir insanın kayınçosu akrabasıdır hanımından dolayı. Yani evlilik akdinden doğan bir akrabalık vardır. Ama zekata bir engel yoktur. Aynı şekilde sütten kaynaklanan, süt emmekten kaynaklanan akrabalık da zekata mani değildir. Bunu özellikle kayıt altına almış olalım. Tabii e, şimdi şeriatımızın inceliklerine vakıf olmamız gerekiyor. Kayın baba ve kayın valide hem erkek için hem kız için. Yani kadının kayın babası, eee validesi veya erkeğin kayın validesi, kayın babası mahremiyet bakımından anne baba statüsündedir. Ne demek mahremiyet bakımından? Yani mesela bir kadın Kayın babasıyla, kendi babasıyla olduğu gibi oturup kalkıp yolculuk yapıp konuşabilir, edebilir. Yani bir adamın geliniyle kızı onun gözünde aynı durumdadırlar. Ama e, nafaka mecburiyeti yoktur. E, bir Müslüman kendi annesine, babasına bakmak zorundadır. Ama kayınpederine ve kayınanasına bakmak zorunda değildir mal olarak bütçe harcama bakımından bu sebeple e, nafakasını temin etmek yani geçimini sağlamakla yükümlü değilsen bir insanın zekat verebiliyorsun ona kendi annene babana kendi çocuklarına torunlarına niye zekat veremiyorsun bakmakla yükümlüsün zekat verdiğin zaman ona bir cebinden öbür cebine koymuş oluyorsun onun masraflarına 100 lira harcayacaktın Zekat vererek o 100 lirayı harcamaktan kurtarmış oldun. Atmayınca da bir de zekat vermiş oldun. Ama insan kayınpederine, kayınanasına bakmak zorunda değil. İnsani olarak demiyoruz. Anneye babaya kanunen bakmak zorundasın. Şeriat mahkemesi cebren bu masrafları senden alır. Hapseder bakacaksın annene babana. Torununa oğluna bakacaksın der. Ama bir Müslüman kanunen şeriat açısından kaynatasına, kaynanasına bakmakla mükellef değil, ahlaken ilgilenmek durumundadır. Ahlaken ilgilenmek de normal, kanunen bakmak gibi olmadığından kaynanaya, kayınpedere, süt anneye, süt kardeşe zekatta bir sıkıntı olmuyor. Tekrar ediyoruz, kan bağından kaynaklanan yakınlıklarda zekat verilir mi, verilmez mi diye bir şey söz konusu olabilir. Kan bağının dışındaki süt ve hısımlık bağlarından dolayı sadece insan hanımına zekat veremiyor. Neden? Aynı illet karşımıza çıkıyor Hanımını bakmak zorunda. Hanımını bakmak zorunda olduğu için zekatını ona veremiyor. Bu da zekattaki bir meseleye farklı bir açıdan bir bakışımız oldu. Şimdi başka bir konu var zekatla ilgili olarak. Ee, zekatı ticaret ve sanayici açısından ele aldığımızda ticaret erbabı zekatı hesap etti. Ee, mesela ayakkabı üreticisi ee, 500 ayakkabıyı zekat olarak tespit etti. Deposunda mal bulunmadığı için veya başka bir nedenle verecek yer bulamadığı için e, ayakkabılarının zekatını veremedi. Aradan 6 ay geçti. Araba veya ayakkabı her neyse vereceği zekat konusu olan nesnelerin fiyatı piyasada değişti. O vereceği 500 ayakkabı 1000 lira yapıyordu. Şimdi bir hesap etti ki 3000 lira yapıyor. Veya bir hesap etti ki 200 liraya düştü. Yani düştü veya kalktı. Nasıl zekatını hesap edecek ya da nasıl verecek burada ana kural şu bir müslüman zekatı hangi gün hesapladıysa defterine ne yazdıysa verilecek zekat odur üzerinden zaman ne kadar geçerse geçsin fiyatı azaldı çoğaldı önemli değil yani 300 lira yazdı Sonra enflasyon oldu, indi, bindi, şu oldu, bu oldu, beş katına çıktı. Üç kat aşağı düştü, hiç önemli değil. Zekat kaç para yazıldıysa deftere o rakamdan verilir. Zekatın üzerine yani gecikme farkı zam olarak veya gecikmeden kaynaklanan, mesela o zaman 300-500 ayakkabıya tekabül ediyordu bu. Uuu çok pahalandı ayakkabı 300 tane vereyim diyemez. O gün ne yazıldıysa defterine o öyle. Hiç zekatta zekat borcuyla oynamak yok. İşin Türkçesi bu. Yine tüccarla ilgiliyim. E, mesela ayakkabı e, üreticisine e, bakalım. Ayakkabı üreticisi... Ayakkabılarını hesap edecek zekat yılı geldi. Zekata ne demiştik? Bir yılı var zekatın. Takvimin bir başı var. Bir şaban mesela. Herkes için değişik bu. Nisaba ne zaman malik olduysa. Bir dahaki hicri yılın o gününe gelindiğinde yıl dolmuş oluyor. Bu ne yapacak? Sanayici veya esnaf dükkandaki mallarını sayacak. Şimdi sanayicinin üç türlü malı var. Bir... Ayakkabı fabrikası varsa ürettiği ayakkabılar deposundadır. 10.000 ayakkabı deposundadır. Onları sayacak mı? Sayacak. 2. Ayakkabıda neler kullanıyor ham madde olarak? Ham madde olarak ayakkabıda mesela deri kullanıyor. Mesela işte bağcık kullanıyor. Mesela ayakkabıya koyduğu kartonlar var. Ayakkabı kutuları. ...bu ham maddelerini ne yapacak? Ham maddelerini sayacak. Ham maddelerini sayacak. Onlar da ayakkabı gibi. Neden? Çünkü depodaki ayakkabıları... 10 bin tane... 10.000 bin ayakkabı üretecek kadar da deri ve madde var depoda. Onları da ayakkabı gibi sayacak. Ama nasıl sayacak? Ayakkabıların maliyetinden sayacak... O derileri de ona maliyetinden sayacak. Ayakkabıya dönüşmüş hallerini değil. Ee, mesela 1000 metre deri var. 3000 tane bağcık var. Kaça mal oldu faturasında onlar şu kadar. O kadar da param var sayacak. İkinci mal çeşidi bu. Sanayicinin bir de e, üçüncü olarak deposunda mesela yakıt malzemesi vardır. Yakıt. Veya ee, mesela e, tiner vardır. 500 litre de tiner vardır. Tineri işte oradaki temizlik malzemesi olarak kullanıyorlar. Misal yani. Veyahut da e, 500 kilo sabun vardır. İşçiler ellerini temizliyor. Bunlar yani ayakkabıya dönüşmeyen ama ayakkabı üretiminde e, tüketim malzemesi olarak kullanılan şeyler. Yakıtı, sabunu, suyu yani ayakkabının üzerinde görülmeyen ama ayakkabı üretiminde fabrikada lazım olan malzemeler. Bunları hesap etmiyoruz. İşte mesela belli ayakkabıyı örnek verdik. Biz başka bir sektör düşünün. Mesela kullanılan bir malzeme üretiyordur. O malzemenin işte kirlettiği şeyi temizlemek için bir sabun çeşidi kullanıyorlardır o sabun o ürettikleri malzemeden daha pahalıdır onu da hesap etse belki zekat %30 artacak onu hesap etmiyoruz niye? ürettiğimiz şeyin ham maddesi değil o ürettiğimiz şeyin yan dalı gibi duruyor onu zekat maddesi olarak hesap etmemiz gerekmiyor o zaman o mantıkla bakıldığında Demek ki sanayicinin e, bu şekilde bir hesap yapması gerekmektedir. Tekrar e, ziraatla ilgili e, bir başlık daha açalım. Notlarımda bu da var. E, hem de daha sonra sorulan sorulardan da eksik kalan yerleri tespit ediyorum. Hanefi fıkhının uygulandığı bir diyarda yaşıyoruz özellikle hanefi fıkhını esas alıyoruz ee, burada bir hususu belirtelim yani asrımız hanefi fıkhı şafii fıkhı demeye pek fırsat bırakmıyor neden dünyanın her yeri bir köy kadar küçüldü şimdi biz de hanefi fıkhıyla amel ediyoruz ama şafii olan bir filanca diyardan birisi geliyor burada bir tarla satın alıyor Burada tarlada ziraat yapıyor. Burası Hanefi diyarıdır diyemiyorsun. O onun mezhebiyle amel ediyor. Bunun için fıkıh konseyleri var. Asrın büyük alimi olan kimseler toplanıyorlar. O konseylerde konuşuyorlar. Mesela diyorlar ki bu filanca mezhebin görüşü şu hususta daha uygulamaya müsait deniyor. Öyle esasladılar. Bu mezhepleri boş görme ya da mezheplerle Oynama hükmünde değil. Bu zorunluluk ve çaresizlikten kaynaklanıyor. İnşallah Allah'ın rızasına uygun olan da budur. Ee, ziraat konusunda ölçümüz şu. Biz diyoruz ki Hanefi mezhebine esas olarak e, zekat konseyi diye bir konsey var. O konseyin de kararları doğrultusunda böyle bu topraktan, çiftçi, ziraat diye ne bittiriyorsa onun zekatı vardır. Ziraat. Ne ziraat yapıyorsun? Yonca ekiyorsun. Ne ekiyorsan ek. Alınıp depoya götürülen bir şey varsa o zekat. Ambarına koyuyor musun bunu? Koyuyorsun. Ama bunun da nisabı var dedik. Nedir nisabı? Yaklaşık 650 kilodan az olan bir şeyin varsayılması gerekmiyor. 650 e, kiloda nasıl oluşacak? Mesela elmalar 650 kilo olmalı. Ama golden elma 300, 300 kiloda kırmızı elma 150 kiloda filancins, hepsinin adı elma onların. Elmalarla prasayı bir araya getirip 650 kiloyu toplamak gerekmiyor. Çilek başka şey, armut başka şey. Ürettiğin çilek toplam 650 kilodan fazla ise e, nisap miktarına ulaşıyoruz demektir. Bu şekilde hesap edeceğiz. Zekatın e, dedik ki yılı var işte bir Şaban'da mesela mesela illa bir Şaban değil yıl başlıyor öbür bir Şaban'da yıl doluyor ziraatte böyle değil ne zaman toprak onu bitiriyorsa o zaman yani üç mevsimlik ekim yapıyorsa üç mevsimde zekat verilecek demektir zekatı ürettiğimiz mahsülden de verebiliriz parasını da çıkarıp verebiliriz. Ee, burada önemli bir husus daha var. Ne kadar e, zekat vereceğiz? Zekatımız dedik ki eğer bir sulama külfeti getirmiyorsa beraberinde tabii bir sulamayla yağmur filan kendisine yetiyorsa ona yüzde 10 zekat veriyoruz. Eğer sulama külfetine katlanıyorsak, taşıma su getiriyorsak veya devletin barajından parayla su alıyorsak ve benzeri Yani yağmurun dışında sulama yapıyorsak biz o zaman %5 zekatını veriyoruz. Bunun dışında zekatla bir oynama yok. Sadece balla ilgili değişik bir hüküm var. Bal e, zekat olarak verilmesi gerekiyor. E, 75 kilo mumu, o içindeki peteği, çıkarıldıktan sonra süzülmüş bal 75 kilo e, geliyorsa eğer onun da %10 oranında zekatının verilmesi gerekiyor. %10 oranında zekat veriliyor baldan. Maalesef Allah sonumuzu hayır eylesin. Çiftçilere zekatın e, vacip olduğunu yani ümmetin imanına ait mesele olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Çiftçiler e, zekat vermeye yanaşmıyorlar. Çok nadir çiftçi görüyoruz. Zekat diye bir derdi var. Müslümanının da böyle bir derdi olmuyor. Yok masraftı, vergiydi. Traktörün lastiği patladı. Bir şey uyduruyorlar. Bu sebeple de ne hikmettir çiftçiler bir türlü bereket görmüyorlar. Kapılarından tırlarla fasulyeler kalkar, nohutlar kalkar, tırlar kalkar. Çiftçiler tarladan malı kaldırmak için sabahlara kadar çalışırlar. Öyle mal olur. Bütün o paralar hep bankalara, borçlara. Bir hep borç. Çiftçinin hayatı borç. Ve Anadolu'nun büyük bölümü tarlalar e, bankalar tarafından hacizli hep. Bankalar bloke etmiş tarlaları. İşte traktör yenileyecek, bir uyduruk makine alacak ya da düğün yapacak. Do bankalar, hainler zaten e, insanların mallarında, canlarında gözleri var. Bir reklam çiftçiye bedava kredi filan. Çiftçi gidiyor giderken de tapuyu götürüyor tabi. Tarlanın tabusun, ta dedelerinden kalmak tarlası vardır. Götürüyor onu. Ondan sonra e, tabi e, hayal ediyor 100 ton fasulye kaldırırım bu borcu da öderim. Üstüne bir tane daha da romork alırım diye hesap ediyor. E, dediği gibi de olmuyorsa o sene o borcu ödemek için bir borç daha bunun adına bereketsizlik ve Allah'a isyanın getirdiği e, azap diyebiliriz. Anadolu'da böyle bir sıkıntı var. E, Allah çiftçimizi de, şehirlimizi de, hepimizi istaha Çiftçinin yüzü bir türlü gülmüyor. Çiftçi elhamdülillah demiyor. Elhamdülillah diyecek bir hal görmüyor kendisinde. Bunun en temelinde zekatsızlık yatıyor. Yani biz 650 kiloya kadar olan mahsule bir şey demiyoruz yani 20 kilo 30 kilo prasa yetişse yetişmese bir şey değişmiyor ama tırlarla kalkıp giden e, mahsulü e, bu şekilde heba etmek e, yani Allah'ın bereketinden uzak kalmak çok kötü burada bu yani ziraatla ilgili bölüm bitti aldığım notlarımda başka bir mesele daha var Fakir zekat alacak dedik. Şimdi e, fakirle ilgili birkaç not belirtelim. Bir insanın rahat oturabildiği e, bir evinin bulunması fakirlikten çıkarmaz insana. Yani yaz-kış için rahat e, nasıl diyelim yani ev mi ev işte herkesin böyle bir evi var bu zengin olduğunu göstermez çünkü ev zaruri ihtiyaçlardan sayılıyor dedik ikincisi bir insanın malı var ama mal mesela bloke edilmiş o da zengin sayılmaz mesela malı var mal hacizde olduğu için kullanamıyor yani bir insanın kullanabildiği, değerlendirebildiği şey onu zengin yapar. Buna şöyle örnek verebilelim. Yani baba ölmüş, çocuklarına büyük bir ticaret hanı bırakmış mesela. Servet mi? Servet. Fakat kardeşler mahkemelik olmuşlar. Ne ona kullanıyor, kullandıttırıyor. Ne kendisi kullanabiliyor. Yani hesap edildiğinde zenginler. Ama mahkeme henüz çözmediği için sorunu ölü bir yatırım var ellerinde. Ölü bir yatırımla da e, herhangi bir şekilde zengin sayılmıyor insan. Üçüncü örnek nisap miktarı zenginlik malıdır dedik. Yani nisap nedir? İşte 10 bin lira nisaptır diyelim. Bir insanın 10 bin lirası var ama 10 bin lira mesela e, elektrik su faturaları e, filanca çocuğunun şu ayki masrafı bunları topladığında 10 bin lira uçuk duruyor elinde yani çoktan gidecek o emanet para gibi duruyor 10 bin lirası var diye mesela işte nisapsa o e, zengin saymıyoruz o da fakir e, muamelesi görüyorum bir insanın kiralık bir dükkanının kirada bir evinin bulunması da zengin olmasını gerektirmez. Yani kendi evi var. Bir de yan binada bir dairesi daha var. Ondan da kira alıyor. Bu da zenginlik ölçüsü değil. Bunun, onun ihtiyaçlarından fazla olup olmadığına bakarak zenginlik e, olup olmadığına bakarız. Aynı şekilde bir insanın sanat aleti olarak kullandığı e, sanat aleti olarak ne diyoruz? Mesela torna makinesi veyahut işte marangozun filan makinesi o makinenin fiyatına baktığınızda e, karşınıza 10 tane nisap miktarından fazla mal çıkar. Ama bu adamın Anadolu deyimiyle ekmek teknesi o. O onun zengin olduğunu göstermiyor. Aynı şekilde zengin bir kütüphanesi olan alim de kitaplarından dolayı zengin sayılmaz. Kitaplarının değeri belki de e, yani 100 tane zenginin hesap miktarı kadar maldır. Kitaplar çok değerlidir. Alim için onlar sanat aleti hükmündedirler. Bir başka hususta adamın ciddi alacakları var. Ama alacaklarını tahsil edemiyor. Avukata veriyor, mahkemeye veriyor. Alacaklar gelmiyor. O alacaklar elinde olsa kim bilir yüz kişiye zekat verecek durumdadır o. Ama ee, şu anda alacaklarını tahsil edemiyor bunu da zengin muamelesi yapmamız gerekmiyor bir başka meselemiz hatırlayın ee, yolcular diye bir başlık açmıştık demiştik ki yolcular da zekat alabilir vatanlarında zengin olsalar bile ona örnekler vermiştik o zaman ee, mesela Hacı muatemir, Umre'ye gitmiş insanlar orada e, kredi kartı da yok yanında ee, zengin de olsa ki zengin hacca geldiğine göre ona orada zekattan para vermemiz mümkün demiştik. İlim talebeleri hastanede hastalık tedavisi görenler Allah'a davet için şehir şehir dolaşanlar, Allah yolunda cihada çıkmış olanlar ve ülkelerinden bir sebeple başka ülkelere göçmen olarak gitmek zorunda olanlar, Allah için hicret edenler ve benzeri bir sebeple otur yani evinde mülkünde vatanında olmayanlara bu ıı, maddeyi uygulayabiliriz demiştik. O zamanki madde onu bir kere daha hatırlayalım. Şimdi bu zekatla ilgili fitrenin yani fitre zekatla ilgili demiştik. Fitre ile de Benzeşen bir konu daha var. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamayanların ödemeleri gereken fidye, fitre değil fidye, fidye dalla, fidye vardır. Fidye oruç tutamayan ve bir daha da orucunu tutamayacak durumda olan Müslümanın ödemesi gereken bir miktardır. Bunun miktarı fitre miktarı kadardır. Yani fidyenin miktarı fitre miktarıdır. Ee, genelde bunu biz bir çok yaşlı artık 90 küsur yaşında hiç oruç tutması mümkün değil. Bir onlar için kullanıyoruz bu hükmü. İki müzmin dediğimiz bir daha tedavi olması mümkün olmayan hastalıklar var. O mümkün olmayan e, hastalıklar mesela işte şeker hastası. Doktorlar diyor ki bunun iyileşme e, imkanı yoktur diyorlar. E, im, i̇yileşme imkanı olmayan bir hasta tabi yani tıp literatürüne göre iyileşmesi mümkün değil. Allah iyileştirir. Ayrı bir konu. Beşer olarak geldiğimiz noktada tıp buna iyileşmez deniyor. O oruç tutmaz. Tutmadığı oruç için fidye verir. 15 gün tutmadı 15 gün fidye verir. 15 gün fidye demek 15 fitre demektir. Fitreyi nasıl tayin edecek? Ramazan fitresini nasıl tayin ediyorsa. Peki eğer bunu da verecek bir mali imkanı yoksa Allah rahimdir Yapacak bir şey yok. Çünkü Allah takatımız kadar yük yüklüyor. Kur'an bize teminat ediyor ki Allahu Teala e, herhangi bir şekilde bize e, yük yüklemeyecektir. Yani kaldıramayacağımız yükü yüklemeyecektir. Bir soru sık sık soruluyor. Deniyor ki mesela bir atölye Büyük me meblalar ediyor. Mesela e, ne atölyesi diyelim? Çok teknik bir alet üreten bir atölye. Satılacak olsa atölye, yani üç tane uçak alacak belki. Bunu zekata dahil ediyoruz mu? Etmiyoruz. Atölyenin ürettiği şeyi zekata dahil ediyoruz. Fabrikalar çok güçlü, bir zekat konusu olabilirler kendileri. Ama biz fabrikanın ürettiği malları zekat konusu olarak hesaplıyoruz. Böyle bir kural var. Şeriatımız e, bunlardan e, al, zekat almıyor. Niye almıyor? Çünkü bunu e, fabrikadan da zekat alsan o, e, o üretimin Önünü kapatmış olursun. Çünkü fabrika evet çok değerli ama bir şey üretiyor. O üretim hem topluma bir katkı getiriyor hem de o ürettiği zaten ticaret malı olduğu için ondan zekat alınıyor. Ee, bunu da bu şekilde notlarımızı almış olalım. Tekrar notlarıma bakayım burada ben. Burada daha önceki derslerde konuşmuştuk. Haram malın zekatı yoktur demiştik. Çünkü haram necistir ve sahibinin kabul edilmez. Dolayısıyla haram maldan zekatı yoktur dedik. Bu tespit etmiş oldu. Bunu dünkü derste konuşmuştuk. Bir Müslüman, burada notumda var, ödediği vergiyi zekattan düşebilir mi? Yani masraf olarak, hayır düşemez. Vergi başka şey, ibadet başka şey demiştik. İbadetle onu karıştırmak mümkün değildir. Çok önemli bir e, mesele var burada. E, günümüzde yaygın olan Afrika'daki e, açlık ve benzeri sorunların örneği olarak bunu konuşuyoruz. Zekatta temlik diye bir şarttan bir önceki derste söz etmiştik. Temlik de şahsın eline vermekle ancak gerçekleşir dedik. Mesela Afrika'da bir köy susuzluktan kıvranıyor. Müslümanlar da zekat parası dışında oraya bir harcama yapamıyorlar. Burada bir köy halkı bin kişi susuzluktan dolayı ölümle karşı karşıyalar. Biz bunlara mesela 5000 bin liralık zekatımızı su alıp götürsek, bir yatırım yapmış oluruz, bir haftalık sularını karşılamış oluruz. O 5000 bin lirayla bir kuyu açarsak onlara, ömür boyu su sıkıntısından kurtarmış oluruz onları. Böyle bir tercih yapıldığında, Temlik şartı zaruretten dolayı yok sayılabilir mi? Tekrar özetliyorum. Afrika'daki örnek olarak bunu konu. İlla kuyu ve Afrika şartımız yok. Böyle bir durumda biz e, zekatımızı mesela kuyu açmak için kullanabilir miyiz? Kuyuya zekatı e, verdiğimiz zaman şöyle bir sorun çıkacak ortaya temlik yok. Temlik olmayınca genel fıkı kaidesine uyulmamış oluyor. Bu çağdaki yazıp çizen büyük alimlerin, bu çağın büyüğü olan alemlerin diyelim daha doğru olsun. Onların e, bu husustaki tespitleri fıkı konseylerinde oturup konuştukları şey bu durumda ama bu örneklendirdiğim durumu özellikle onlar böyle örneklendiriyorlar. Bu durumda Zekatın e, o şekilde kuyu olarak kullanılması caizdir diyorlar. Neden? Çünkü ciddi bir şekilde maslahat bunu gerektiriyor. Öbür türlü Müslümanlar 3 günlüğüne susuzluğunu gidecekler Müslümanların zekatlarıyla. 4. gün o Müslümanlar ölüp gidecekler. Temlik şartı bu hususta kaldırılabilir mi? Kaldırılabilir. İkinci husus. Ama özellikle bir kenarda not edelim bu eski kitaplarımız yani bugünkü şartları e, konuşmamış alimlerimizin kitaplarında yoktur. Bu zamanda yaşanan olağanüstü diyebileceğimiz e, şartlarda Müslümanlar bunu oturup müteala etmişlerdir. Elbette bu ayet e, hadis değil. Bu sözüne ettiğim iştihat ayet değil, hadis değil ama ortada Allahu Teala'nın kendi zamanınıza göre düşünün diyebileceğimiz talimatı da var. Yani Müslümanların zekatı ne kadar taşıma su götüreceksin? Mesela Türkiye'den Afrika'ya taşımakla suyu ne kadar kaç sene kaç ton götüreceksin? Kaça mal olacak o? Yani orada bin kişiyi sulandıracaksın. Kaç gün götürebilirsin? Kaç sene götürebilirsin? Ve bir litre suyu kaça mal edersin? E, halbuki bir Anadolu'daki bir basit esnafın e, nasıl diyelim ile bir yıllık ile beş tane köyün su ihtiyacı kuyu olarak karşılanabilir. Bu bir iştahattır. i̇ştahattır. Burada Müslümanların tavizi, dinlerinden tavizi diye bir şey yoktur. Zaruret var ortada. Bu tip zaruretler için temlik şartı kaldırılabilir mi? Kaldırılabilir demişlerdir. Peki bizim köyümüzde ineklerin su içeceği bir yalak yapacağız. Orada da geçerli mi bu? Asla geçerli değil. Orada büyük bir zaruret yok. Can derdi yok orada. E köylüler para vermiyorlar. İneklerini de sulamasınlar para vermiyorlarsa. Deriz. O zaman öyle deriz. Bir başka muasır e, iştihatlardan muasırla neyi kastediyorum tekrar onu vurgayım. Yani bugünkü fukahanın dert edinip oturup konuştukları şeylerden biri. Şimdi fi sebilillah Allah yolunda diye bir kavram kullanmıştık. Bu da nedir demiştik? Cihattır Bedir'de, Uhud'daki cihat gibidir. Peki cihat olarak yapılan diğer işler Hangi diğer işler? Çünkü cihat e, silahlı yollarla yapılıyor. Yani silah, e, işte tank, tüfek vesaire hepsi cihat bunların. Ama bir cihat daha var ki kalemle yapılıyor. Eğitimle yapılıyor. Bu tür cihatlara da zekat fonu kullanılabilir mi? Burada ince bir çizgi var. Bu çizgiyi şöyle başlıklandıralım. Bir... Bir kere biz fiilen cihadın tankla, tüfekle, kılıçla, mızrakla olanı gibi, kalemle olanı, eğitimle olanı vardır demek zorundayız. Hadis-i şerif çünkü müşriklerle, dilinizle, elinizle cihad edin diyor. Demek ki var, dille de cihad yapılıyor. Yani bir alimin bir İslam'ı anlatan dersi, Milyarlarca insana ulaşma imkanı var televizyonda internette bu cihat fonundan değerlendirilebilir mi diye sormak için bunu kullanabiliriz. İki birinci soru bu İkinci konu yani ne kadar yaptığımız cihattır yani görünürde cihat gibi yapıyoruz ama bunu şöhret için mi yapıyoruz? cemaatimiz grubumuzu desteklemek için yapıp İslam'ımı önümüze koyuyoruz. Yani sorduğun zaman İslam için Allah için ama e, öbür mümine de e, söz hakkı vermiyorsun. Kendi grubunu din kabul ediyorsun. Kendi arkadaşlarını e, yahut kendi şeyhini peygamber kabul ediyorsun. Su götürürse eğer bu sözünü ettiğimiz cihat niyetiyle yaptığımız iş bu tehlikeli mi? Tehlikeli tabi. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir. Bunun dışında bu asrın uleması küfürle savaşılan, direk küfürle savaşılan cepheler, silahlı cephe ise de cihattır, eğitim cephesi dese de cihattır demişlerdir. Bu da bu asrın fukahasının iştihatlarındandır. Dediğim gibi bu asrın zorunluluklarından kaynaklanan bir cihattır bu ama burada vicdanen de şöyle bir sorgulama yapmamız gerekiyor yaptığımız cihat mı cihat bu okulu cihat için mi açtık cihat için açtık ya bu okulda hiç Kur'an görmüyoruz biz e hoca efendinin hacı efendinin bizim cemaatin başının kitapları okunuyor bunlar yeni inmiş Kur'anlarımız mı yani cihat dediğin yerde bukhari Şerif yok. İmam-ı Azam yok. E Kur'an yasak. E hani cihattı bu? Demek ki bir miktar nefsimizi tatmin ettiğimiz şeye de cihat deme tehlikemiz var bizim. O yüzden e, fukaha, yani bu aslın fukahası bu iştihada, bu iştihada giderken de epey de çekiniyorlar ama. Yani acaba biz Su de sebep oluyoruz mu diye endişe ediyorlar burada herkesi imanıyla baş başa bırakmak gerekiyor yani insanlar yaptıklarını %100 cihat görüyorlarsa herkes Allah'ın zorunda hesap verecek kendi nefsini aldatıyor da bunu da cihat yaptığını zannediyorsa Allah ne yapalım herkesin Rabbidir herkes ona hesap vermek için hazırlanacak Netice olarak zekatımızla ilgili bu ayrıntılara da temas etmiş olduk. Böylece zekat babı da şimdilik bitmiş oldu. İlerleyen diğer fıkıh meselelerinden de bir miktar konuştuktan sonra zekata ait bazı ayrıntıları, mesela büyük şirketlerin zekatını veya borsaların zekatı gibi konuları, madenlerin zekatı gibi konuları Ayrıyeten ilerleyen derslerden sonra ele almaya çalışacağız inşallah. Muhsinullah sallallahu aleyhi sellem aleyhi sidikeyna Muhammed ve ale ali ve sabbiyajmâ'in ve alhamdullahi